Merhaba, İngiltere hükümetinin en kıdemli bilim danışmanlarından olan Profesör Robert Watson, küresel ısınmadaki keskin hızlanmayı durdurmak için belirlenen uluslararası hedeflerin mevcut durumda gerçekçi olmadığını söyledi. Profesör Watson, ortalama sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlama hedefinin artık çöpe gittiğini düşünüyor. Watson, artışın 5 dereceye kadar çıkabileceğini söyleyerek bunun da çok ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Kopenhag, Cancun ve Durban konferanslarına bakınca çok da imser olunamayacağını söyleyen Watson, artışların 5 dereceye kadar çıkması durumunda özellikle de en yoksul kişiler için çok ciddi sorunlar oluşur. Şimdikinden daha çok siyasi iradeye ihtiyacımız var. Böyle devam edersek 3 derecelik bir artışla sınırlama şansımız bile yarı yarıya. En fazla 2 derece hedefi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 2010 yılında düzenlenen toplantısında belirlenmişti. Ancak anlaşmayı imzalayan ülkelerin çoğu 1,5 derece gibi daha güçlü bir hedefi tercih ediyor. En son yayınlanan Uluslararası Enerji Komisyonu'nun çalışması gibi çeşitli çalışmalarda Profesör Watson gibi 2 derece hedefine ulaşılamayacağı görüşünü savunuyor. Bu Türkiye için tam bir iklim felaketi demek. Bu durumda geleceğimizi kurtarmak için politikacılara uluslararası alanda büyük sorumluluklar düşüyor. İklim felaketi yaklaşırken biz günü kurtarmak peşindeyiz ve hatta iklim değişikliğini körüklüyoruz. Başbakanlık, 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'yi ilgili yayınladığı genelgede projenin yer alacağı alanda yapılacak imar planı değişiklikleri, kamulaştırma çalışmaları gibi her detayıyla ilgili maddelere yer verdi. Ayrıca genelge projenin askeri alan ve kültür ve tabiat varlıklarının rastlaması gibi durumlar için çalışmaların sağlıklı ve acele olarak neticelendirilmesini işaret ediyor. Konuyla ilgili bir de açıklama yapan Başbakan Erdoğan, tüm kamuoyuyla ilgili kurumları uyararak boğaza yapılacak 3. köprünün tüm projelerin içinde en önceliklisi olacağını belirtti. Neyin önceliği? Bireysel petrole dayalı ulaşımın körüklenmesi ve artması nasıl bir öncelik olabilir? Yani iklim değişikliği. Halbuki İstanbul için en öncelikli konu toplu taşıma ve deniz yolu ulaşımının etkin kullanılması olmalıydı. 3. köprüye İstanbul'da yer yok. Petrolü bir kenara bıraktık, bireysel taşıma her zaman için sorun olacak. Örneğin Almanya'da Süper E10 adlı altında piyasaya sürülen biyo benzin satışlarının durdurulması önerisi yeni bir tartışma başlattı. Biyo benzin nedeniyle tarım ürünleri fiyatlarında yoğun artış olduğu ve bu yüzden özellikle fakir ülkelerde alım gücü zayıf olan kesimler arasında açlık tehlikesinin arttığı gerekçesiyle Federal Kalkınma ve İşbirliği Bakanı Dirk Niebel. Biyo benzinin satışının durdurulmasını istedi. Başta Yeşiller ve Sol Parti olmak üzere mensubu olduğu Hür Demokrat Parti ile çevre örgütleri biyo benzinin satışlarının yasaklanmasını gündeme getiren Bakan Nibel'e tam destek verirken daha önce dizelden uzak durmaya çalışan petrol şirketleri ile ekonomi çevreleri bu sefer buna şiddetle karşı çıktı. Greenpeace ise dünya genelinde tarım ürünleri sıkıntısı çekilen bir dönemde Almanya'da biyo benzin satışının durdurulması doğru bir tutum olur açıklamasında bulundu. Greenpeace tarım uzmanı Martin Hofsteder, Almanya'da yılda 1,5 milyon ton tarım ürününün biyo benzin üretimi için kullanıldığına dikkat çekti. Küresel iklim değişikliği ve açlık sorunlara gerçek anlamda ekolojik çözümler bulunmadığı takdirde çözüm diye sunanlar gördüğünüz gibi daha büyük sorunlara neden olabiliyor. Buday Derneği herkesi Kaz Dağları'nda Eko Yoga kursuna çağırıyor. Çamtepe Ekolojik Merkezi'nde 30 Ağustos 2 Eylül tarihlerinde yapılacak kursun katılımcıları 4 gün boyunca Kaz Dağları'nın büyülü doğasıyla iç içe olacak. Yoga, meditasyon ve merkez farkındalığı dersleri olacak. Serbest zamanlarında denize ve şelaleye girip gönüllerince dinlenebilecekler. Buday Derneği Kaz Dağları'nda Çamtepe Ekolojik Merkezi'nde 30 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında yoga anlayışını ekolojik yaşam çerçevesinde Keşfetmek üzere 3 gece 4 günlük bir kurs düzenliyor. Kaz Dağları'nın büyülü doğası ile iç içe bir ortamda açık radyo programcılarından Zeynep Çelen'in yoga eğitmenliğinde sabah ve akşam yoga, meditasyon ve merkez farkındalığı derslerinin yapılacağı kursta ekolojik yaşamla ilgili pratik atölyeler, ekolojik yaşam uzmanı ve buğday ekolojik yaşamı destekleme derneği yönetim kurulu başkanı Güneş'in Aydemir tarafından verilecek. Kontenjanın 20 kişiyle sınırlı olduğu kursun derslerine katılmayacak olan eşler ve arkadaşlar eğitim ücretini ödemeden konaklayabilecek. Yoga, uygulamalı ekolojik yaşam dersleri deniz veya şelaleye girmek ya da dinlenmek için serbest zaman dolu günler geçirilebilecek bu kurs, Buğday Derneği üyelerine üstelik de indirimli. Ekolojik yaşamın tadına varmak isteyenler için tavsiye olunur. Türkiye'nin 1980'de nüfusu 40 milyon iken, 84 milyon olan besi hayvanı sayısı bugün nüfus 75 milyonu aşarken 37 milyona geriledi. Üstelik besi hayvancılığı fazlasıyla arttı. Tarım ve hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalarla bir çıkmaz sokağa girildiğini belirten Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu, yayınladığı açıklamada hayvan yetiştiriciliği ile bitkisel üretimin bir arada yapılacağı, çıktılarının karşılıklı kullanılabileceği küçük aile çiftçiliğinin devlet politikası olarak uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Çiftçi Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu ve Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem, 1980'deki 84 milyon 300 bin hayvanın saman ihtiyacını karşılıyor biliyorken, 2012 yılında 37 milyon hayvanımız için saman ithal etme kararı alındığını hatırlatarak, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu olarak et balık kurumunun üretici ve tüketici lehine piyasa düzenlemesi yapmasını istediklerini söyledi. Çiftçiler tarımda girilen çıkmaz sokağın ancak özgür köy meracılığını geliştirilerek politikaların, geliştirilmesi ve devlet politikası haline getirilmesiyle çözüme kavuşacağını belirtti. Aynen öyle yeşil, yemyeşil meralar barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.